yudillu bihi kesirav ve yehdi bihi yani böyle bir misal verir o misalle çoğunu sapıttırır. o ehdi bi çoğu da böyle bir misalle hidayete erer ve ma yudillu bihi bu tür bir misalle efendim ancak fasık olanları sapıttırıyor peki Allah kimi sapıttırıyor kardeşim durup dururken dalalete düşürmüyor bak ve ma yudil illa alfasikin yani o zaman yudillu men yasha yani dilediğini sapıtırır demek ne anlayacaksınız bundan e Kur'an'ın bütün ayetlerini yan yana koyunca adam sapıtmayı istiyor Allah onu sapıtırıyor diye mana vereceksiniz çünkü ayetler öyle ulema bu ayetlere bütün bakarak mana verdiler şimdi Yukarıda yudillu bihi kesiran çoğunu sapıttırıyor. Ama vama yudillu bihi ilal fasikin. O misalle sadece fasık olanları sapıttırıyor. Kim fasık? El haricu ani din. Dinden çıkan. Peki ya Rabbi, yani fasıkları sadece dalalete düşürüyorsun. Kim fasık? O fasığın özelliklerini veriyor şimdi sıfat. He? Eee usul Fasık'ın sıfası, sıfatı sılasıyla beraber. İsm-i usul sıfatı sılasıyla beraber. اَلَّذ۪ينَ yen عَهْدَ اللّٰهِ Bir, adam nasıl fasık oluyor? Allah'a verdiği söze ihanet ediyor, bozuyor. اَلَّذ۪ينَ yen عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِ Misakından sonra kulluk ahdine ihanet etti. İki,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 As sen fasıksan yuzillu men yesha ve yehdi men yesha. Peki Allah Teala dilediğine hidayet ediyor diyoruz değil mi? Öyle diyor ayet-i kerimede. Efendim yuzillu men yesha ve yehdi men yesha haksızlık değil mi? Dilediğine hidayet ediyor. Bakın şimdi o da nasıl oluyor? Gelin Bakara Suresi'nin başına Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fi hudal bu kitap yani ne? Kur'an-ı Kerim. Kim için hidayet rehberi? Muttakileri için. Huden lilmuttaqin. Yani meyhanedeki adam için değil bak. Kim için? Sende bir hazırlık olacak. Yuzillu men yesha ve yehdi men Peki sende bir hazırlık olacak. Ne olacaksın sen önce? Muttaki olacaksın.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 Bunları yapan ne oluyor? Muttaki oluyor. Peki Kur'an-ı Kerim kime hidayet ediyor? Muttakiye. O halde Yuzillu men yesha, ve yehdi men yesha ayeti nasıl anlıyoruz? Ey gafil moderniz kardeşim gel buraya bak Kur'an'ı anlamak o kadar basit değil. Mehalle bu milleti Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıyorlar. Yahu razi olmadan beyzavi olmadan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 İslam'ın adıdır. İki kayıt düşünmüştü. Sünnet ve cemaat. Sünnet neyin? Bidatın karşılığı, cemaat tevrikanın karşılığı. Ha, bak buraları iyi anlayalım. Demek ki yuzillü men yeşâ dediğimizde bu adam kendisi sapıklığı istiyor. Kendi yoldan çıkıyor. وَمَا يُظِلُّ bihi اِلَّا الْفَاسِقِينَ Fasık oluyor. اَلَّذ۪ينَ اَنْقُضُونَ عَهَدَ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 Birinci sayfasında olarak 28. cüz Saf suresi. Birinci sayfa. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ Ne diyor? Onlar kayınca Allah onları kaydırdı. Bak. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ Demek ki. <gülüyor> Allah dilediğini dalalete sürükleyi Nasıl? Adam dalaleti istiyor. Meyhanenin kapısında içeceğim burada diyor. İstiyor orayı. Kaymış. mazağu ezagallahu Demek ki Kur'an-ı Hakimi öyle mealden anlaşılacak bir kitap değil. Ey İmam Razi'ler, olmasaydınız bu manaları çıkarmak benim haddime miydi? Felem mazağu ezagallahu Allah Teala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 Ve Rabbil Rabbi